Kadr Suresi Necm 45 Şüphesiz biz, değerli sayfalar içindeki Kur'an'ı Kadr Gecesi'nde indirdik. Kadr Gecesi nedir? Sana ne bildirdi, öğretti? Kadr Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Haberci ayetler, içlerindeki ruh, can katan, canlı tutan güçleriyle Rablerinin izniyle Bilgisi gereği o şafak sökene kadar Aydınlığa kavuşuncaya kadar iner dururlar her bir işten Selam